Bundan önce imanın mertebeleri dedik üç mertebedir. Cenel iman, özel iman, has iman. O da nedir? İman-ı kamil. O mertebedeydik şu anda. Üçüncü mertebeyi aç oluyorduk. O mertebenin bazı sıfatlarını anlatmıştık. Bunun da üzerinde fazla duracağız. Neden? Çünkü bu en yüksek limittir. En yükseki az. Orada teşebbüs edeceğiz. İmanımızı ne kadar güçlü yapmaya çalışsak o kadar kurtarma şansımız çok olur. Ama böyle e, yeter ki e, ben mümin olayım. Çünkü bizim insanoğlu günahkar olduğu için allah Teala'nın karşısına çok yüce günahlardan çıktığımız için bunun karşılığında çok yüce imanlarımız, imanımız olması lazım ki kurtaralım. Onun için biz limiti her zaman dedik, iman meselesinde çok yüksek zirvede tutacağız ki terazide kaybetmeyelim. Bir de enteresan tarafı terazide ne var? Senin imanını koyarlar, salih amelini de koyarlar, dağlar gibi eyvallah tarttın ağır geldi. Birden bakarsın, bir de hafif bastı. Bir de günahlar ağır oldu. Neden? Bakarsın, onun gövnünü kırmışsın, buna iftira etmişsin, onun gıybetini etmişsin. O gıybetini eden, iftira eden olar gelirler senin hasenatını alıyorlar. Bir de bakıyorsun terazinde bastı, günah tarafı ağır bastı, amel salih kalmadı. Sen zannediyorsun kendin dört dördlük müminsin ama muhakkak önüne bir şey çıkar. Onun için bu imani kamil, imani müstehab derecesinin sıfatlarını bilsek, onlar gibi olmaya çalışsak ancak kurtarız. Evet, hele özellikle bu cünde. Neden? Akıntı bizim tersimizdedir. Lehimize değil aleyhimizdedir. Yani nereye geçsek kimse yoktur bize yardım etsin, imana sok etsin. İmandan çıkarken elimizden çeken yoktur. Tam tersine. Bizi içi taraftan imanın dişine çekenler teşvik onun için bu sifat çok önemlidir. Biz geçen gün e, iman-ı kamilin iki sifa üç sifatını açıkladık. Birinci, mukarrabdılar dedik. Mukarrabun. allah Teala en yakın alanlardır. İkinci, muhsinun. İhsan derecesine yetişmişler. Üçüncü, hakkıyla Allah'ın kulu ve rahmanın kuludur. Bugün, ehli ihlas. Bunların da bir adı var, ehli ihlas. Yani bütün özellikleri bular üzerlerinde toplamışlar. Onun için bakarım bu ehli ihlas nedir? Onlar kelime-i tevhidin her iki bölümünü de gerçekleştiren Allah'a ihlasla bağlı kullardır. Kelime-i tevhidi bölümlerinden biri Allah'tan başka hak ilah olmadığına şahitlik etmektir. Bu şahitlik halis tevhid ile gerçekleştirilir. Onları gizli ve açık bütün amelleri, sevgileri, nefretleri, vermeleri, engellemeleri ve buna benzer amelleri Allah içindir. Kelime-i Tevhid'in ikinci bölümü Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmektir. Bu şahitlik ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şerahete tam bağlılıkla gerçekleşir. Onların bütün amelleri ve ibadetleri onun sünnetine ve yoluna uygundur. allah Teala şöyle buyurmaktadır. De ki benim namazım, her türlü ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Eşi, ortağı yoktur onun. Bana verilen emir budur. Ona ilk teslim olan da benim. Evet. Ehl-i nedir? İhlas nedir arkadaşlar dedik? İhlas, tevhidin zirvetidir. Ne demektir? Yani hiçbir şekilde Allah'ın haricinde hiçbir şey için bir şey yapmamaktır. Yani Ademze'ye ne yapıyorsan Kulun fiillerinde, amellerinde aden zea Allah-u Teala için yapıyoruz. Ortak hiçbir şekilde bırakılmaz. Yani ne yapıyorsa insanlar görsün, görmesin. E, teç başıma olayım, olmayım, Grupla olayım, cemaatle olayım. Ne olursam olayım, ne yapıyorsam sadece Allahü yapıyor. Bu ihlastır. İyidir bu. Bu hulüsler nedir? Bütün hayatları boyunca bütün hareketleri, nefes alışı, verişleri sadece Allah içindir. Bu da nedir? Oların ehlidir. Ehl ne demektir? Sahibidir. Yani ihlas ehli nedir? İhlasın alanına bir grup insan alınır, onlar ihlasın ehlidir. Biz nasıl, nasıl bu derneğin ehliyiz? Dernek nereden oluşur? Bu insanlardan oluşur. İhlas da bu insanlardan alışır. İhlasın ehlidirler. Buları alsan ihlastan ihlas ehli kalmaz. Demek ki ihlas bunlardan bilinir. İhlasın, ihlas tevrüdır, bunlar pratiğidir. Canlandırılmışıdır. Bunu da nasıl insan canlandırılır? İçi şıkkıyla yani Kelime-i tevhid'i ikiye böleceksin. İki tarafında hakkıyla ne yapar? Yerine getirenlerdir. Kelime-i tevhid nedir arkadaşlar dedik? Eşhedü en la ilahe illallah ve en Muhammed Rasulullah. Allah birdir, şeriki yoktur. Ondan başka hak ilah nedir? Yoktur. Bu birinci şık. İkinci şıkkı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir. Kuludur ve elçisidir. Ne demektir elçisi? Yani onun getirdiği Allah'ın emridir. Ona uymak Allahu Teala'ya uymaktır. Bunları ehli ihlas diyor yerine getirirler. Hakkıyla bunları canlandırırlar. Hakkıyla canlandırmayanlar var mı? Var. Nasıl var? İşte tamam inanıyorum ama amele dökmüyorum. İşte bunlar hakkıyla canlandırılmamışlar. Neyi? Tevhidi. Evet. Tevhidi halis nedir? Her her yönüyle şirkten nedir? Her yönüyle şirkten arındırılmıştır. Arındırmak nedir? Bir balı getiriyorsun. Bir çok ince bir sizgece bırakıyorsun. Hatta kadınlar şiyle bir örtüsüne bırakırsın böyle. Ne olur? Bütün pürüzler takılır? O süzgece takılır. Altan ne çıkar? Has bal. Hiç halis bal. Hiçbir şekilde ne yoktur içinde? Pürüzsüz. Saf bal. İşte bu nedir? Tevhid budur. Tevhid, riyaden he? uzak olandır. Yani bütün amelin sadece Allahu Teala içindir. Hiç kimse için bir parça bir şey yoktur. Eydi o parçanın ne kadar küçüğü var, ne kadar böceği limiti nedir? Nedir limiti on arkadaşlar? Miskal-i zerre. Ayette diyor ve ya'mel miskal zerre hayra. Ve men ya'mel miskal zerre Bir miskal-i zerre Allah için yapsan halis o terazide dağcıbı olur bir miskali zerre he Allah'ın haricinde başkaları için yapsan o olarak için gider Allah için bir şey gitmez evet işte bu tevhidin hakikatiyle bir de tevhidin hakkı nedir tevhidi yerine getirmek için tevhidin 3 tane şıkkı var 3 tane bölümü var onu hakkıyla yerine getirirler. O da nedir? Rububiyet tevhidi üluhiyet tevhidi isim sıfat tevhidi. Ehli ihsan imani camil sahipleri bu üçünü hakkıyla yerine getirirler. Tevhid-i rububiyet nedir? Allahu u Teala'nın bütün fiillerinde Allahu u Teala'ya ortak koşmazlar. Bu tevhid rububiyettir. Yani Allahu u Teala'yı ne, ne hastır yaratana, onu başkalarına vermezler. Yani kim insanı yaratır? Allah başkası yaratabilir mi? Desen başkası yaratır, şirk koştun. Desen sadece Allahu Teala yaratır, tevhid ettin. Rızkımı Allah'tan başka kimse veremez. Desen patron verir, Allah'a şirk koştun. E ama patron manın maaşını veriyor. Diyebilir avam. Anlamaz. Patronu Allahu Teala emretmiş o senin maaşını Çünkü bu dünya dedik nedir? Sebepler dünyasıdır. O bir sebeptir patroncu. Ama asıl rızkını veren kimdir? Allah'tır. Nasıl yağmuru Allah'tan başka kimse yağdıramaz? Rızkı da Allah'tan başka kimse veremez. Bütün fiilleri Allah-u Teala'nın fiillerini sadece Allah ikrar etsem, bir de ikrardan olmuyor. Pratiğe dökeceksin. Yani sen, ben diyorum Allah'tan başka, bütün Allah'ın fiilleri tektir allah Teala. Ama ben derde kaldır, kaldırımda, ya gavuş çağırıyorum. Ne oldu? Şirk yaptın. Çünkü gavuş nedir? Gavuş bir insandır. Ya Cibril de çağırsan bırak havusu, Cibril en yücedir Allah'a yakındır. Ya Cibril de çağırsan sana yetişemez. Çünkü bu da şirktir. Cibril nereden yetişir sana? Cibril yetişmek için sana evet yetişir, Cibril'in gücü var. Ama Cibril böyle bir şeyi yoktur, görevi yoktur. Kulları gelsin kurtarsın. Ne zaman olur bu görevi? Ne zaman Allahu Teala izin verir, git filan kulumu kurtar o zaman kurtarır. Emir kuludur. Cibril emir alır. O zaman sen onay almadan Rabbil aleminden Cibril sana yetişmez. O zaman Cibril'i çağırman nedir? Şirktir. Ama ya Allah bana Cibril gönder, bu tevhiddir. Tamam mı? Ama ya Allah beni Ahmedi gönder, Mahmud'i gönder, bu şirktir. Mahmut ölmüşse seni yetişemez. Hatabildim mi? Ama ben derde kalmışım. Ya Rabbi Mahmut gelsin beni kurtarsın. Evet bu olabilir. Mahmut başka yerdedir. Gelir seni kurtarabilir. Allah ona bir ilham verir. Git filan yere. O gelir seni kurtarır. Ama ölü ölmüşse seni kurtaramaz. İşte bu ehli tevhid hakiki ihsan ehli bu rububiyeti yerine getirmişler allah Teala Teala'yı ya, yaptıkları fi, kendi fiil, fiilini de tevhid ediyorlar. Bir de ne gör? Tevhidi, ölühiyet. Ölühiyet tevhidi nedir? ilahtan alınmıştır. İlah nedir? Kime ibadet ediyorsan o senin ilahındır. Hayatın kimi için adamışsan o senin ilahındır. Üluhiyet tevhidi nasıl tahkik olunur, nasıl gerçekleşir hakkıyla ne zaman bütün fiillerini sadece bir ilaha yönlendirirse O da hak ilah, o da kimdir? Allahu Teala. O zaman tevhidi üluhiyeni yerine getirsin. Bu da dedik nedir? İşte bu en önemli tevhidlerden birisidir. Şirkine yaparsın, yok etmen lazım. Şirkin en küçüğü bile riyayı yok edeceksin kalbinden çıkartacaksın. O zaman ne oldu sen? Tevhid-i kabul et. Sonra ehli tevhid üçüncü tevhidi hakkıyla yerine getirir. O da nedir? İsim-sifat tevhidi. İsim-sifat tevhidi nedir? Yani allah Teala nedir? Bir mahiyettir Allahu Teala. Bir yaratandır. Biz Allahu Teala aslan gaybtir. Bizim dinimizin özelliği gayb bir dindir. İmkan tarlası ya gayb olacak. Allahu Teala kendisi itikadimizin neyidir? En zirvetidir. Ondan sonra itikatlar ona bağlıdır. Allahu Teala gayiptir. Cenneti gayb, cehennemi gayb. Biz bu gaybe inanıyoruz. Nasıl biz Allah Teala demiş cennette bu kadar nimetler var, cehennemde bu kadar azaplar var? E Allah-u Teala kendisini de bize anlatmıştır. Ne demiş? Allahu Teala'nın gözü var, eli var, konuşur, işitir, vesaire bütün sıfatlarını bize söylemiştir. E, Ehli tevhid nasıl bunu anlar? Ehli tevhid bunu nasıl anlar? Çok kolaydır. Allahu Teala ne demiş ona inanırız. Bir de kaide kurulmuş. Ayet demiş ki Allah-u Teala'nın gözü var. Ama leyse kemithlihu şey. Onun eşi benzeri yoktur. Ve huve semî'ul basîr. Eşiten ve görendir Bu nedir? Bu bir kaidedir. Bu bir kaidedir. O kaide ne, ne? Kaide ne yapar? Kaide işi dengeliyor. Bunu allah Teala verdi bize. Allah'ın eşiti benzeri yoktur. Çünkü nedir bu? Rab'dir, yaratandır, bir de ilahtır, bir de nedir? Geyftir. Biz allah Teala'yı görmemişiz için gidip anlatalım. Bak Resulullah cennete girdi, gördü cenneti geldi bize anlattı. Bazı cennetin bazı meselelerini Resulullah Cibril'den alıp bize anlatıyor. Yani Resulullah görmüyor. Bazı nimetlerini anlatıyor. Ama bazı nimetleri Resulullah girdi cennete gördü. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemi bile ne yaptı? Gösterildi ona. Cehennemi bize anlattı. Nasıl azab, nasıl işkence var içinde. İşte bu nedir? Arkadaşlar bu hayttir. Allahu Teala'yı nasıl tevhid ederiz isim sifatında? Nasıl anlatmışsa bize öyle kalırız. Allah diyorsa gözü var, evet gözü var deriz. Eli var, eli var deriz. Ama nasıldır bu el? O bizim haddimizi aşar. Neden aşar? Çünkü kayda koymuş burada allah Teala. Bizi yakalamış. Artık önümüz kesilmiş. Nedir? Ona benzer yoktur. Eşiti benzeri yoktur. Bitti. O zaman bunda da ehli imanın haricindeler ne yapmışlar? Yoldan ayrılmışlar. Neden ayrılmışlar? Bir kısmı demiş gözü var insan gibi. Sapıtmış, Allah kurusun. Bir kısmı demiş, eli değil. el desek aklımıza gel, insan eli. Kudreti diyelim, işten çıkarın. Bunlar da sapıtmışlar. Kim ortada kalmış? Ehli iman. Bunlar da kimlerdir? Birinci kuşak, sahaba, tabi'in, etba'ı tabi'in. Dört iman, onların süzgecinden bugüne kadar bize geliyor. Bu da nasıl geliyor biz arkadaşlar? Yok böyle ezbere geldi. Dededen duyduk. Hayır. Bu kitaplarımızda nasıl hadisler Bukhari Müslim geldi? İtikat da bize Bukhari Müslim gibi geldi elimizde. Senediyle var. Bizim özelliğimiz budur. Bak başka fırkaların ehli sünnetin haricinde senedleri yoktur. Senedleri bir imama bağlanıyor. 300 senesinde, 400 senesinde yaşamış. Bizim senedimiz Sahaba Resulullah Cibril Allahu Teala'ya bağlı. Zincir var. Bu işte selef akidesinin bu özelliğidir. Ehli imanın akidesinin bu özelliğidir. Evet bu ci tevhidi ne yapıyorlar? Bu üç tevhidi Ehli Sünnet ne yapıyor? Hakikatiyle anladığın için hakiki Ehli Sünneti canlandıranlar ne diler? Ne diler arkadaşlar? ehli imani camildiler mukarrabundular ibadurrahmandılar, ehli ihlasdılar evet işte zahirde, batında ehli ihlas bunu canlandırıyor zaten hayat üzeri, hayat kulluk üç tevhid üzerine durmuştu bu üç tevhidi yerine getirdin sen kulluğu hakkıyla yerine getirmişsin kulluk mudur evet kulluk nedir Allah'a ibadet etme. İbadet nedir? İbadetin tanımı nedir? İbadet her şeyi Allah Teala emretmiş ve bütün amelleri seven, seviyor Allah Teala, emrediyor ve ibadettir. Demek ki Allah'ın emirlerini yerine getirsek, yasaklarının önünde dursak biz ibadeti hakkıyla yerine getirmişiz. Allah'ın has adamları olmuşuz, ehli ihlas olmuşuz. Bir de bunu neyle yapacaksın? İbadetin bir özelliği var. Dedik. Sevgiyle yapacaksın. Korkuyla yapacaksın, umutla yapacaksın. Bu üçü bir arada olacaktır. Sevgi severek Allah Teala'ya ibadet edeceksin. Yok ben Allah Teala'dan korktuğum için ibadet ediyorum. Sapıklıktır bu. Yok Allah Teala'ya ibadet ed ediyorum ama hakkıyla yapmıyorum. Nasılsın Allahu Teala gafur rahîmdir. O da sapık. Hem severim, hem korkarım Allah'ın çetin azabından, hem de bu arada günah teşlesem, o günah şeytan beni ne yapmaz, alıkoymaz, koymaz, işleyeyim de ne olsun, ben doğumu mu ediyorum, Allah Teala rahimdir. Üçünü bir araya getirdin, sen e, hakiki ehli ihlas oldun, ehli ihlas da olsan, ehli iman kamil oldun, ehli iman kamil oldun, Allah'ın has adamları oldun, Allah'ın has adamları oldun anlamı ne geliyor? Cennette has yerdesin. Orası neresin? Dedik, firdevsi ale. Evet, işte bu nedir? Bu, ehli imanın, ehli ihlasın sıfatlarıdır. Bu şahadeti yerine getirmişler. La ilahe illallah. Allah, Allah'tan, ee, Allah Teala'dan Hakkıyla başka ilah yoktur. Sonra 5. şıkkı nedir? Muhammedun Muhammed'en Resulullah. Muhammed hakkıyla Allahu Teala'nın ne Elçisidir. Elçinin görevi nedir arkadaşlar? Elçinin görevi bir mektup getirir. Risale getirir. Emir getirir. Ne yapacaksın? elçi Allahu Teala'nın emrini getirmiş. Yani Allahu Teala'dan bir emir getirmiş. O da bizim üzerimize ne olur? Elçiye uymamız lazım. Çünkü elçi kendi kendinden bir şey söylemiyor. Nereden söylüyor bunu? Allahu Teala'dan emir getirmiş. Onun için elçiye teslim olmak he? Tevhidin hakkını vermek. Bak şahadet nedir? Niye şahadet değil ee, e, birdir? İçi şıkkı da bir şahadettir. Sen desen La ilahe illallah kabul olur musun İslamiyete? Ha? Olmazsın. Ne demen lazım? Muhammed'e Rasulullah. Çısı kelime-i tevhiddir. Çi şahadettir ama çısı birdir. Çısı birbirinden ayrılmaz. O olmasa o olmaz. O da olmasa o birisi olmaz. Onun için bazıları var diyorlar ki Hristiyanlar, Yahudiler cennete girerler, buradan sapıtmışlar. Bugün de bir Yahudi hakkıyla tevhid etse, hakkıyla tevhid, şik Allah'a ama Muhammed'in risaletine inanmasa cennete girmez, kafirdir. Şarttır bu. Anlatabildim? Onun için bir tane Kur Resulullah 1400 sene önce bu risale geldi ondan sonra yer üzerinde din kabul olmaz ille bu çizsini bir arada diyeceksin. İyidir elçiyi kabul etmek nedir? Getirdiği bütün emirlere uyacağız. Bütün yasakların da önünde duracağız. Bütün teşviklere de sarılacağız. Bunun adı nedir bu paketin? İslam dini. İbadete dökersen bunu, pratiğe dökersek adı nedir bunun? şeriat İslam şeriat evet işte bunu yerine getirdim ne olur ehl ihlas olursun bir de bir şey var bunu yerine getirecek o da nedir hakkıyla Resulullah'a uyacağız yani hakkıyla Resulullah'a uymak nedir sallallahu aleyhi ve sellem yani yap yapacağız. Dur, duracağız. O kadar basit. Ama şeytan gelir bunun esneyi, mesneyi var. Yay koyar, çekersin bir yana götürürsün onu. Hiç bunlara gerek yoktu. Senin hedefin nedir? Ben Allah'a ibadet ediyorum. Eydir. Eksik fazla eksik gibidir. Değil mi? Bu bir qaydedir. Sana demilmiş, diyilmiş. Buradan buraya kadar yürü. Sen fazla gitsen ne olur? Eksik yapmış gibisin. Dinde bu kabul olmaz. Ha, sana patron demiş 10 tane kitap benim için sat. Sen gittin 20 sattın. Evet seni mükafatlendirir. Bu ayrıdır. Bu dinde de var. Ama dinde asas meselelerde 10 tane derse yap 10 yaparsın et tesbih namazı kıl 4 kıl, kılsan ne olur? He? Bidat, Bidat olmaz. Allah'a karşı geldin, isyan ettin. Allah'ın emrini bozdun. Çünkü Allah Teala noktayı koymuş. Sen ne yaptın? Devam ettin. Durmadın önünde. İşte bu nedir? Bu yanlıştır. Ama bazen Allahu Teala ne yapar? Hayır hayretin önünü açmış nokta koymamış virgül koymuş ekleyebilirsin sen ne demiş işte zekat yüzde kırkta bir ver yüzde çivu çivu çiv ama ne yapmış sadakanın önüne açmış sen de, diyebilir misin ben zekatı yüzde kırkta bir değil kırkta çivu veriyorum diyemezsin ha şöyle dersin ben kırkta bir veriyorum, bir misi de sadaka veriyorum. Eyvallah deyilir sana. Terazi de eyvallah deyilir sana. Ama millete de zekatı yüzde ki verin. Ne deyilir sana? Hesaba çekilirsin. Faturasını o tarafta esyana Resulullah'a karşı gelmaktan ödersin. İşte bu kadar basit. Resulullah sana demişse namaz kıl. Çünkü arkadaşlar biz Allahu Teala'yı nasıl tanıdık? Resulullah vasıtasıyla. İslam dinini nasıl bildik? Resulullah vasıtasıyla. Demek ki bize Resulullah ne getirmişse ona uyacağız. Eklemeyeceğiz. Eklemeye gerek yoktur. Çünkü alimler diyorlar Resulullah'ın emirlerini 24 saat yeme, içme, çalışma, uygulamaya çalış 24 saatin sene yetmez. O zaman niye eklersin? Yetiyorsa ben buradan fetvasını veririm. Halal olsun git yap. Velev ki bu halalım benim fetvam seni kurtarmaz o bir tarafta. Ama laf cereyi yine kurtarmaz. Neden? Çünkü zamanı yetmez. Sünnet emirler çoktur. Sen mükellefsin içlerinden hangisi senin haline, ahvaline uygun ise onu yap. Ama ekleme. Evet hakkıyla ehli ihlas buna uyanlar. Bu da nereden çıkmış? En'am surası 162. ayet. 62 63. ayet. Kul <gül> inna salati de ay elcim. İnna salati namazım. Salat burada dine kinayettir. İbadete kinayettir. Salati, namazım. Namaz ne için oluyor? Allahu Teala için. Kul <gül> inna salati ve Nusuk nedir? Yani bütün Allahu Teala için yapan belli ibadetler gibi mesela hacdir ve bu da ibadettir, cinayettir. Bir daha kapsamlısın diyor. Ve mihiaya ve memati. Yani ne kadar hayatım hepsi Allah içindir. Ölümüm de Allah içindir. Ne demek hayat anladık ben hayatta her şey Allah için yapıyorum. Ölümüm ne demektir? Allah içindir. Yani ben ölümden o tayi o tayi da Allahu Teala için düşünüp çünkü o o tarafa gittiğimde Allahu Teala var karşımda ben. Ebedi orada kalacağım başmaşı. Rabbimden kalacağım. O zaman ne olur? Hakkıyla o, o terfi de düşüneceğim. Yani her şeyim Allah içindir. Namaz, niyaz, ibadat, hayatım o bir terfim Allah içindir. Allah'ın ne için çalışıyorum? Rızası için. Lillahi Rabbi Alemin. Burada Allah-u Teala'nın da bir sıfatını veriyor. Rabbil Alemin'dir. Yani bu evrenin neyidir? Yöneticisidir, Rabbidir. Her şey onun elindedir. Evet. Sonra bitmiyor. <lâ> şerike la şerikele. Onun ortağı, eşi, benzeri hiçbir şey yoktur. Tevhid. Ve <töv> bizalike <'id> umirtu. <töv'> Ben bu neden emir olundu? Ben bu neden emir olundu? Resulullah bu neden emir olmuşsa otomatik nereye gidiyor? Bütün kardeşlerine. Bütün peygamberler de bu neden emir olmuştur. Çünkü bu emir cennetten beraber inmiştir bizim. babamızdan yer üzerine. Resulullah da onu ne yapmış? Peketlemiştir. Son peygamberdi. Evet. Ve ana evvelul muslimin. Ben de Müslümanların ilçiyim. Yani nedir? Getirdigimin getirdiğimi ilk önce ben iman edip amel edeceğim. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu ne diyor bize? وَلَكُمْ ف۪ي رَسُولُ اللّٰهِ يُسْوَةٌ حَسَنًا Resulullah'ta en güzel örnek sizin için Resulullah'ta var. Ne diyor ayetin sonu? لِمَنْ كَانَ يرجullahi. Kim Allah-u Teala'yı isterse gün. günü. Mehyaya ve Gördün mü bağlantılar? Kur'an birbirini tefsir ediyor. Yeter ki sen düzgün temiz itikatla kaideler üzerine ne yap? işi çöz. Evet bu da böyle. Dördüncü bu dördüncüydür. Bir, çi, üç, dördüncü. Beşinci sıfatları sadıklardır olar sadıkon bakhir sadıklar nedir Onlar sadık müminlerdir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe hayrıyla şerriyle kaderin Allah'tan olduğuna gerçek bir bilgiyle inanarak imanlarını kökleştirmişlerdir. Onların en belirgin vasıfları Allah'ı, onun birliğini, ilahlığı ve ibadeti ancak onun layık olduğunu çok iyi bilmeleri, varlık alemindeki ayetleri ve peygamberine indirdiği ayetleri düşünürken onun sıfatlarının anlamlarını kendi kalplerinde hissetmeleridir. Evet. Şimdi ehli iman beşinci sıfatları nedir? Sadıktiler. Sadıqun râsihûnel amilûn. Sadık nedir? Sıddık. Sıddık nedir? Allah-u Teala'da ne gezse tereddütsüz iman eder. şüphe etmez, tereddüt etmez, düşünmez. Ha demez. Onun için Abu Bakır'ın Sıddiq'e niye Sıddık değildi? Sahih olan, racih olan rivayette Hazreti Ebu Bakır meşhur idi Resulullah'a çor çoruna teslim olması. Resulullah ne diyorsa tamam diyor. Bu da nerede peketlendi, onaylandı? İsra-Mirac meselesinde. İsra-Mirac'ten Abu Bakr'ın haberi yoktur. Resulullah sabah geldi yatağına, döndü. Miraç'ten, İsra'dan, Mirac'ten çıktı, sabah kalmını anlattı. Abu Bakr'ın haberi yoktur. Abu Bakr uzak bir yerdedir. Orada mekçe vuruldu birbirine. Muhammed ne anlatıyor? İşte bu Filistin'e gitmiş, oradan samalara çıkmış. için bu bir şeydir ya. Alay ediyorlar. Hemen koşuyorlar haber geliyor Abubakir Sıddiqan. Ya Abubakir diyorlar. Senin arkadaşın ki onu her şeyi onaylıyorsun. Bu öyle bir şey diyor ki, öyle bir acayip şey diyor ki, akıl mantık almaz. Abubakir diyemedi ne diyor. Vallahi dedi ne diyorsa doğru diyor. E bir dur bak ne diyor mübarek dediler ona. Neymiş? Dedi işte İslam miraca çıkmış. Doğru diyor. Muhammed demişse bunu bak diyor eğer demişse bunu doğru diyor. İşte orada Sıddık lakabını aldı. Hiç tereddüt etmedi. Ha demedi yani ha biraz fikrini toparlıyorsun demedi. Mutlak teslimiyet. Tasdik teslim etmek. Onun için Resulullah hakkıyla tasdik etmek nedir? Sıddık olursun. Sıddıkın da bir özelliği nedir? He? Ne zaman sıddıklar kafilesine gelirsin? Her şeyde Allah-u Teala'ya teslim olursun, inanırsın, sıddık olursun. Bir de bir eki var bunun. Her zaman sıddıkın şey nedir? Her zaman doğruyu araştıran olacaksın. Sadık olacaksın. Yalandan uzak olacaksın. Yalan senin paketinde hiç noktası bile yoktur. Yalanın. Hiç bir tanemiz miskal yalan olmayacaksın der. Onun için hadiste diyor لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ ne yapar? Araştırır. Yok tamam bu sıdıktır tamam. Hayır bu sıdıktır sıdık değil. Bakar böyle peşine meşine. ise alır onu. Yani böyle değil. Tutsun tamam bu millet diyor bu sıdıktır alayım. Konuşurken eskilerden diyorlar, buğum buğumdur. Çıkartır. Pişire pişire. Lafı çıkartırsın. Anlatabildim mi? Sıddık da öyledir. Bir şeyi söylerken araştırır, bakar. Doğrudur, doğru değil. Hakkıyla doğruysa onu hatta Allah yanında sıddık yazılır. Tabi bunun tersi de la yalan söyler, yalan söyler hatta Allah indinde ne yazılır? Kul yalancı yazılır. İşte bu Sıddık'tır. Rasihun nedir? He? Yani kök salmışlar. Ne de kök salmışlar? Tasdikte, elimde. Tasdik neyle olur? Elmi bilmekle ne olur? Rasihun yani bu ilmin uzmanı olmuşlar. Sıdık'ta olsun, Allahu u Teala'nın emirleri olsun, yasakları olsun. Amilun nedir? inandıklarıyla, teslim olduklarıydan, burada uzman, uzmanlık alanlar, uzmanlık alanların bu ilimde, tasdikte yaptıkları gibi, emellerde de onu canlandırılmışlar. Elimden emel eden. İşte bu ehli iman. Payide nedir ehli sünnette? Dür bir tane elmiyle emel etmese, alim değilmez onu. Onun için bizde alemin ölçüsü nedir? Elmiyle amel edendir. O hakiki alimdir. Yoksa sabaha kadar he, bütün ilimini bizim için burada masadan her şey anlatsa, amel etmiyorsa ona alim deyinmez. O aktarıcıdır. Öyle doğru dediyse aktarıcıdır. Ama amel. Amel şarttır. Evet. İyidir. Hakiki ilim nedir? Şimdi birincide ehli ihlasta ibadetten ilgili olduğu için o nedir? İslam'ın rükunleridir. İslam'ın rükunlere ibadettir. Burada imanın rükunleri. Zaten kisi dindir. İslam'ın rükunlerini bildin, imanın rükunlerini bildin, sen Allame-i cihan olursun. Ama bunları hakkıyla bildin. Bunu çocuklara da ezbellettiriz. İmanın şartları kaçtır çocuklar? Beştir. İmanın şart, e, ima, e, İslam'ın şertleri beştir. İmanın kaçtır? Altıdır. Bilbil gibi öterler bunu. Bu yetmez. İman altı İslam beş. Bilbil gibi öter, öterler bunu. Anlatabildim. Ama bunun altını doldurmak lazım. Bunun ilimden ilim çıkar. Bunun altını doldurmak için ne lazım? İşte sadık ilimler olacak. Gerçek ilim. Bu nedir? Allah-u Teala'ya hakkıyla inanmak, meleklerine inanmak, kitabalara, elçilere, ahiret gününe, kaderin hayrine ve şerine. İnşallah biz ileride bu, bunları imanın rükünleri diye aynen kitapta devam edeceğiz bu derslere. Bunu hakkıyla geldiği gibi inanmak. Nereden geliyor bu bize? Resulullah elçi getirmiş. O, o, dediği gibi biz inanırız. İşte Ehli Sıdık bunu inanıyorlar ve amel ediyorlar. İşte bu Ehli Sıdık hakkıyla bu meseleleri inandıklarından sonra canlandırıyorlar. Bütün hayatlarına bu yansıyor. Ondan dolayı Firdos'a gidiyorlar. Firdos kolay değil biz şimdi bunları bileceğiz, bunlara teşebbüs edeceğiz. Bunları canlandırmamız lazım. Evet. Yani ehli sıdık ilimlerini, amellerini kimden alıyorlar? Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Hakkıyla ona uyursalar ehli sıdıklar. Evet bu da bu sıfatları. Ondan sonra ''Bu yüce sıfatların hepsi bu mertebede olanlara imanın tadını gerçekten ve hakkıyla tattırır. Sonra onları canlarıyla, mallarıyla Allah yolunda cihada veya cihat hazırlığına, ilme, davete, Müslümanlara nasihata, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya ve Allah'ın sevip razı olduğu diğer salih amellere sevk eder. Bu mertebede bulunanlar peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle arkadaşlık ettikleri için çok yüce mertebelere ve makamlara ulaşırlar. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Evet. Şimdi bu sifatları saydık ya, beş taneye topladık bunu. He? Ayırdık, onları atşoladık. Bu sifatlarda ne olurlar? Kul bu sifatları olsa ne olur? Ehli iman-i olur. Ehli iman-i ne yapabilir? Aslında ne yapabilir yanlıştır ne yapamaz, ne yapamaz ki ya Abdülkadir maşallah yetişmiş ya yani. ne yapamaz iyidir örnek ver ben dersin eh ehli iman bu ehli iman beşini nerede aldı hakikatiyle Resulullah'ın talebeleri sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i al sana canlısı sahabe ne yaptı Ha? ibadetini yaptı. En mükemmel şekilde. İbadetin bütün çeşitleriyle, tevhidin bütün çeşitleriyle, amellerin bütün çeşitleriyle ne yaptığını canlandırdı. Onun için Resulullah, Hazret Aysa'ya sordular, ahlakı nedir? Dedi Kur'andır. Ne için hayattır bu? Yani getirdiği Kur'anı canlı olarak yaşıyor. ashab Kiran kiram da öyledir, Resulullah'ın talebesi. Onun için diyoruz asr-ı saadet. Neden saadet asr oldu? Çünkü mutluluk o, o toplumda tecelli etti. Ne yaptılar? Hakkıyla Allah'ın kulları oldular. O ashab-ı kiram hakkıyla Allah'ın kulları oldular. O toplum Allah'ın istediği toplumdur. Onu da Fetih surasında Allah-u Teala ne diyor Muhammedur Resulullah. Muhammed ashabıdır. İşte sıfatlarını veriyor. Ondan sonra diyor sıfatları Tevrat İncil'de de böyle yazılmıştır. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı gelmeden önce Hazret Musa'ya değilmiş ki Tevrat'ta yazılmış ki biz buna yine, bu itikadımızdır bizim. Tevrat'ta yazılmış ki bu istediğim toplum Size'nin toplum değil, ben İsrail değil, ey ey Elçim Musa. İstediğim toplum kimdir? Ha? Ummeti Muhammed'tir, son peygamberin toplumudur. Hazret İsa gelmiş, aynen şeyi lafı tekrar etmiş. E bakıyoruz, hakikaten e, e, şeyin e, Musa Aleyhisselam ben İsrail peygamberlerine hep karşı çıkmıştı, cazalandılar, 40 sene kaybolun dediler, sinede. Filistine gidemediler. Hatta yeni bir nesil yetiş. Hazret Musa da o kırk sene de vefat etti. Hazret Harun da peşinden gitti. Ne diyor bu? Yazılmış. Hatta öyle yazılmış ki şey. Hazret İsa geldi ne dedi? Benden sonra bir peygamber gelir adı Muhammed'tir. Toplumu da budur dedi. Asır saadet anlattı. Hatta öyle anlattı ki Hazret İsa dedi Ya Rabbi, Ya Rabbi dedi. Beni o ümmetten etse, et. O ümmetten olmayı, şerefini bana de nail et dedi. O kadar için titredi. Ne için? O toplum için. O kadar Allah indinde mekaneleri var bu toplumun. Sahabeyi kiram toplum E bunu da allah Teala ayette diyor. Radıyallahu anhu ve radu Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Allah nasıl razı olur kulundan? Hakkıyla kul olacaksın. Allah razı oldu. E de onlar Allah'tan nasıl razı oldular? Hakkıyla ilah kabul ettiler onu. Üç tevhidi de yerine getirdiler. Demek ki iş iki taraf birbirini ne yapıyor? allah Teala verdiği emirleri kullar yerine getirirler. Onları kulluğuna kabul ediyor. Kullar da Allahu Teala'yı Hakkı ile ilah kabul ediyorlar. Allahu Teala'nın şeyine nail oluyorlar. Rıza şerefine nail oluyorlar. Eyid Hazret İsa bunu gördüğünde kendisi peygamber hem de ulul azim. Hı? Niye bunu temenni etti? Gıpta etti işte bu toplumu. Gıpta ettiği için dedi ya Rabbi beni de o ümmetten et. Allahu Teala kulun Kulun hiç gördünüz mü? Kulun istediğini yere çevirsin. İmkansızdır. Sen eline sele ya Rabbi, muhakkak onun karşılığını bulursun. Yen anında, yen bir saat sonra, yen bir ay sonra, yen iki sene sonra, yen ölümden sonra. allah Teala kerim, hayyi. Hiç reddetmez kulun elini boş. Hadiste geçti gıcım. E İsa'ya ne yaptı? İsticap etti duasını. Hz İsa'yı Duasını isticap etti. Aldı onu yanına dirri diri. Beni İsrail öldürmesin onu. Ne olacak? Kıyamet günü kopmadan önce inecek Hazreti ise bu ümmetin e, şeyine nail olacaktır. Bu ümmetten bir parça olacaktır. Onun için şeyde de e, sahabeler de şey alimlerimiz de Sahabeleri anlatırken kitapta yazıyorlar adını. Diyorlar ise Meryem en son sahabedir ölüm ö, sahabelerin arasında ölenlerden en sonudur. Resullah'ı Beytül Makdis'te gördü. 2. samada gördü. İman etmiştir Rasullaha. Zaten misak vermiştir Resullah'a dünyaya Allah yaratmadan önce. Onun için sahabidir. İşte bu ümmet asr-ı saadet neyden asr-ı saadet oldu? İşte bu imanla. Bu iman nerede başladı? Darül Arkam'da. Darül Arkam'da Resulullah bunları böyle yetiştirdi. Resulullah bunları böyle yetiştirince Medine'de yaptılar? Ühüd Savaşı'nda, Bedir'de, Ühüd'de, kandakta Bunlar sabit kıldılar. Resulullah gittikten sonra da, Hakk'a kavuştuktan sonra da, bu sahabe bıraktılar mı elden? Yola devam. Kimin izinden? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem izinden. Nereye kadar vardılar? İki umbratorluğu yer üzerinde çöktüler. Süper güç oldular. İslam devleti kurulurken yer üzerinde güç diye bir şey yokuydu. idi. İslam devleti olduğunda hiçbir yer üzerinde hiçbir güç yok Anlatabildim. Sadece tek İslam devleti kaldı. Teç İslam devleti vardı. bu Abbasi, hiçbir cüc yoktu. Var ise de güç sayılmazlar. Neden böyle oldu Müslümanlar? İşte bu hakiki imanı işlediler. Hakkıyla işlediler. Hakkıyla canlandırılar. İşte burada diyor ki, eğer bu sen bu imanı şarj ettin, bu sifatların altına gittin, namazı hakkıyla yaparsın, zekatı hakkıyla verirsin. Tabi namazı hakkıyla nedir? Zaten ferze herkes yapacak, boynunun borcudur. Ama bir de hakkıyla yapmak var. Sanki Allah seni görüyor, ibadet namazı kılarçan. Bir de neyi var bunun? Yetmezsin ferzde. Bunun neyi var? ekleri var. Nafileleri var, tatavvuları var. he Namazın içinde nafileler var. Subhan rabbiyal azimi bir seferdesen kurtarırsın. Ama hakiki mümin on sefer diye. Hakiki mümin o yetmez. Bir sürü sünnette dua var. Başını secdeye koydu kaldırmaz. Neden? En sevdiği zamandır ve mekandır. Namaz saati. Hakiki insan sevdiği olan hoşnut olur. Yani sen bir arkadaşını sevdin, o geldiğinde hoşnut olursun. O zamanın hoş geçer. Eşini çok sevirsen, onunla olduğunda hoşnut olursun. Ayrıldın, evden üzülürsün. Çoluk çocuğundan ayrıldın, onları sevirsin, üzülürsün. E insan kâlikiyle, rabbiyle. Hoşnut olur. Onun için namazı yapsa mükemmelin yapar. Zekatı yapsa mükemmelin yapar. Zekatın mükemmeli nedir? minnetsiz, innetsiz. Değil mi? Ben zekatımı fakire veririm, sen benim üzerime fazıl sahibisin. Fakir ediyorum. Yok ben hissettiririm, al, minnette vereyim fakire. Tam tersine. Fakire verdiğinde zekatımı hissettiririm. O bana bir iyilik etmiş, benden bu zekatımı alıyor. Hakikim mümküdür. Bir de sahı verdi, solu bilmemesi lazım. Bitti mi? Hayır. Zekat azdır benim için. Nedir ya? Kırkta bir. Yüzde buçuk. Nedir? Ben üstürüm çok vereyim. Ver. Yarısını vereyim. Ver. Hepsini vereyim. Ver. Hep kapağı çuktur. Bak nokta koyulmamış burada. İşte kim bunu yapar? Hakikin mümin yapar. Ama hakiki mümin olmasan, düz mümin olsan iki buçuk çoktur bile. Çıkış yollarını arıyorsun. Nasıl iki buçuğu bu sene vermeyeyim? Yani nasıl düşürüyor? İman çünkü zayıf. Pilin zayıf olsa ne bantı nasıl çalar? Ağır ağır. Ama yeni değiştiğin pili dört dördlük çalışır. Motor. İşte bu nedir? Hakiki iman böyle yaparsın. Ondan sonra topluma nasıl yansıtırsın bunu? Ahlakınla. O hakiki mümin bu iman nerede tecelli eder? Ahlakında, adetinde, urfunda, davranışında, konuşmasında, eşitmesinde, görmesine, hepsine yansır. Hepsine yansır. Ondan sonra ne olur? Ümmetin savunmasında bir denen imanı olmasa cihada götürebilir misin onu? Bir denen imanı yoksa ondan bir şey koparabilir misin? İslam için? Zamanını vermez. Canını nasıl verecek? Malını nasıl verecek? İşte cihad meselesi gelse ne dedi bir kısım sahabeler? Mırın girin ettiler. Çıkış yol aradılar. Ya hastayız. Ya işte e, sıcaktır hava. Ya orada Rumlara giderim Ya bunların kadınları sarışındır. Biz fitneye düşeriz. Vesaire. Ne oldular? Rahmetten kavuldular. Çünkü hakiki mümin değiller. Hakiki mümin âmennâ ve saddâknâ, semihnâ ve âtâhnâ. Budur. Başka yoktur çalış İşte iman olmayınca kalpte, motor çalışmayınca hakiki seni yürütmez. İman seni yürütüyor. Cennete İmandan başka bizi bir şey götürmez. Altında lüks araba olsun. Nedir bu günde arkadaşlar en lüks araba? Marsilis mi? Mersin ya onun adını bile biz ezberleyemeyiz. Neyse en lüks araban olsun. O tabanda gidiyorsun. Çölde durdu benzin yok. O araba neye yarar? He? Hiçbir faydası yoktur. Onun. Satsan satılmaz. Ha? Ne yapacaksın onu? Orada ne yapacaksın? Hiçbir şey yaramaz. Aç oldun, susuz oldun. O arabayı içime versen sana bile su verir, yaramaz. Onun için emelleri de, her şeyi, bedenimizi de, bizi ne cennete götürür? İman, asıl güç, arabanın asıl püf noktası nedir? Benzindir. Tabi her şey birbirine bağlıdır arabada ve olması olmaz. O olmaz. İman da olmasa, beden olmasa iman olmaz. Azalar olmasa, erken ol. Onun için imanda üç mesele üzerine bağlıdır. Ama öz nedir? İnsanda öz nedir? Kalp. Resulullah diyor bu salah olsa bütün beden salih olur. Ama kalp tek başına da olmaz. Beyin lazım. Azalar lazım. Hepsi bir nedir? Pekettir birbirini tamamlayan bir Allah'ın en güzel muciz bir eseridir insanoğlu. İşte bunun içinde püf nedir? İmandır. İman insanı her şeye gönderir. Sizin şimdi burada oturan kardeşler imanımız güçlü olmasa niye geldik burada oturduk? Her şey yorgun der e, işinden gelmiş, neden gelmişiz buraya? İman gücü itleyip bu zikir halakasına katılalım. Burada insan ne götürür? İman götürür. Evet. İman o kadar önemlidir. Bu bu mertebenin sahipleri imani kamil imani müstehab mertebenin sahipleri nedir? Bu mertebeye alimler Rabbani demişler. Her şeyleri Allahu Teala içindir. Ademze'ye. Onun için Mesela ulemau rabbaniyin, rabbani alimler. Ne demek rabbani? Yani her şeyleri en küçük şirk diye bir şey yoktur. Hepsi nedir? Allahu Teala içindir. Halis, muhlus. Bu mertebenin sahipleri en yüce makamı alırlar. O da nedir? Allahu Teala'ya konşu olurlar. Ferdousu aleyh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar kimin meclisinde olurlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun yanında bütün peygamberler, onun yanında bütün sıddıklar, bu ümmetin sıddıkları, geçmiş ümmetlerin sıddıkları. Bu ümmetin salihleri, geçmiş ümmetlerin salihleri. Bu ümmetin muttakileri, geçmiş ümmetlerin muttakileri hepsinin de olur. Bu mecliste olur. Biz bütün peygamberleri sever miyiz? Severiz. İster misin Hazreti Nuh'un yanında olacaksın. Ya sen gözün önüne koy cennettesin. Bir mecliste gittin oturdun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş. Yanında Hazret Adem, o bir tarafında Hazret Nuh, o bir tarafında Salih, o bir tarafında Hud aleyhisselam. Bütün peygamberler oturmuş, bütün salihler oturmuş. Bu dünyada duyduğumuz adları hepsi oturmuş orada. Bu meclis nedir? Cennetin zirvetinde bir yerde. E buna ulaşmak için de temenniyle olamaz. İnşallah Allah bizi de onun yanına getirir. Evet inşallah ama inşallah ne ister? Tehlih ister. taliq değil. İnşallah bağlamak olmaz. İnşallah gerçek amel ister. Evet her şey inşallah. Ama allah Teala imtihan tarlasıdır. şartlar sebepler koymuştur. İşte bu da bu ayette tecelli ediyor. O ayette nedir? Nisa surası وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ Kim Allah ve Resul'una itaat etse. Kim Allah ve Resul'una itaat etse. Şimdi biz her zaman ayetleri ters başlamıyoruz Türkçeden yani, Arapçadan. Kim Allah ve Resul'una itaat etse. İtaat nedir? Emirle uymaktır. Emirde de burada ki şey var. Emir bunu yap, emir bunu yapma. Buna uysak burada Allah ve Resulü dedir. Burada vav wow kelimesi ve nedir? Eşitliktir. Tertip değil yani sonra Değil. Neden? Çünkü Resul kendi cebinden bir şey getirmiyor. Her şey Allah'ın emrinden getiriyor. Kim Allah ve Resul'ün emrine uysa yani Allah'ın emriyle Resul'ün emri neyden, nasıldır? Aynendir. Kişisi de aynen şartlığı, aynen vücubu ne yapar? E, kabul eder. Kim Allah velasının emnine uysa fa ulaike ma'al ladina Allahu alayhim Olar kimi dendi Allah'ın nimetine mazhar olanlardandır. Şimdi burada nimet dünyada çeşit çeşittir. Ama orada nimet nedir? Mutlaktır. Orada nimet dedin ha? Allah'ın hakiki nimetine kim e, layık olmuş orada? allah Teala diyor, Allah ve Resulüne uyan bulardandır. Bunlar kimdir ya, Resul, ya, ya Rabbim? Nebiyyin. Bütün peygamberler. Dedik, Hazreti Adem'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadar. Sıddikin. Bütün sıddıklar. Bu ümmette, geçmiş ümmette. Şuhada, şehitler. Arkadaşlar şehit dedir geçmeyin. Şehidin bir ara hukukunu, hakkını Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette okusak inançı buradan çıkmarız illa düz şahadete gideriz. Eğer hakiki mümin anlasa şehidin Allahu Teala yanında ne kadar değeri var. İşte sen o şehitlerden olursun. İnsan bazen şehadeti Savaş alanında almaz. Yerinde oturu niyetiyle savaş alanındaki alan şehidin aynen seviyesini alır, cennetten onun yanında olur. Niyetle. Kimin gibi? ayet anlatıyor ki. Resulullah çıkıyor savaşa. Merkeb yoktur minseler sahabeden bir kısmı. Çünkü öyle bir uzak savaş ki. nere gidiyorlar orada? Muhte savaşına. Nerededir? Şam'ın kıyısında. Arabadasının Şam'la sınırda. Rumlarla savaş ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Geliyor. Bir kısmı merkep yoktur minsiler. Ağlamaya başlıyorlar. Resulullah diyor kusura bakmayın sizi götüremeyiz. Neden? Minecek yok. Atları yoktur. Ne yapıyorlar? Ağlıyorlar. allah Teala Resulullah'a ayet indirip bir güne kadar okuyoruz onu. Dür bir yere gittiniz, bir vadiden geçtiniz, dağı çıktınız, indiniz, oturdunuz, yoruldunuz, kital yaptınız. Hepsinde bunlar sizindendiler. Ecir'de. Şehit oldunuz, bunlar da sizindendir. İşte bunlardan olmak, istersek biz, önce niyetimizi halis ederiz, sonra Amela koyulacağız. Evet. Yok ben istiyorum şehit olun. Buyurun gel şahadete. yüz sene çıkış yol ararsın. Böyle yoktur. Sonra biz kimiyle arışveriyoruz? Rabbil alemin mi? Gözün böyle bir saniyesi hainlığını bilen Rabbil alemin. Evet. Sonra ne diyor? Salihin Salih insanlar daha kapsamı geniştir. Bu ümmette o geçmiş ünnette. Ve hasune ula'ike rafiqa. Yani bulardan da olmak nedir? En güzel şeydir. Kim istemez? Kim istemez bulardan olsun. Evet. Eğer biz istersek bulardan olmamız bu da dedik neresi? Cennetin en zirvesindedir. Firdostadılar. Bunlar hepsi oturmuş Firdost'ta. Allah-u nedir? En yakın olan bulardır. Firdosun tavanı Rahman'ın herşidir. Bazen Rahman'ın herşinin sesi gelir oraya. allah Teala cennete cuma günleri inecek tecelli eder. Herkes onu orada görür. İlk kim görür onu? En yakın olanlar. Allahu Teala ilk önce onlara tecelli eder. Evet, işte bunlar bir tür ayetten sonra var mı bir şey? Bir şey var ya, o o o zaman onu oku. Onlar dünyada inanç, söz ve amel yönünden Allah'ın iknası kullarıdırlar. Ahirette ise en yüksek Firdevs cennetinde Kudret sahibi hükümdarın huzurunda dürüstlük me meclisindedirler Evet, <gülüyor> bunlar kısaçası yani diyor. Kısacası itikat, kavl amel. İnançları, dilleri, amelleri nedir? Allahu Teala'ya hakkıyla kulluk ediyor. Yani Allahu Teala'nın bütün emirlerini yerine getiriyorlar. Noktayı virgüle çevirmiyorlar. ha? Virgülü de noktaya çevirmiyorlar. Ne koyulmuşsa orada odur olurdu canlandırıyorlar. Bular hakkıyla Allah'ın kullarıdılar. Bular ahirete neredediler dediler dedi işte peygamberlerdi. Diğer ayet ne diyor? Allah Subhanahu ve Teala Kamer suresinde innel muttaqin fi cennatin ve nehr. Muttakiler cennatin ve nehr. Cennetle ve nehr. Burada cennet nedir? Hepimiz biliyoruz. Cennet en güzel bir yerde. Yani bahçe, bostan, insan psikoloji olarak en sevdiği şey yeşillik, dağlık, su. O nehir burada cennetin bir vasfını veriyor. Nehir dedin ki, çünkü bir bir bostan ne kadar azılgı var ise güzel ise, bir su yok ise içinde o nedir eksiktir. Burada bu cenn cennetin ve nehir, fi mqa'di siddqin inda malikel muqtader. Muttekiler. Nerede dediler? Allahu Teala'nın yanında. Mak'adi Sıdık. Nedir? İşte bu enbiyaların şeyindedir. Meclisindediler. Kimin yanındadılar? allah Teala'nın. Neden? Firdostladılar çünkü. Evet. Ondan sonra var mı? <gülüyor> tamam onu da oku. Onlar Allah'ın velileri ve dostlarıdır. Allah'ın özel denetimi ve gözetimi altındadırlar. Onun has ve seçilmiş kullarıdırlar. Allah Teala onlar hakkında şöyle buyuruyor: İyi bilesiniz ki Allah'ın verilerine korku yoktur. Onlar üzüntüye de uğramazlar. Veriler o kimselerdir ki ona iman edip emirlerine aykırı hareketlerden sakınırlar. Yani kısacası bunlar kimdir? Evliya Allah'tır. Biz dedik ya bu alan dardır. İhsan alanı dardır. Ama nedir? Burada girdin, yani en özel adamlardan olacaksın. Ne olacaksın? Evliyaullah, Allah'ın velileri olacaksın. Allah'ın velisi nedir? Has adamlarıdır. Meliki Sıtkın yanında, Firdevs-i Alededir. En yakın olan mukarraplar bunlardır. Evet, bu da bu ayette e, Yunus Surasında 62 63. ayette ela inna awliya allahi Allah'ın velileri var ya onları anlatıyor. Allah Teala diyor ki Allah'ın velileri var ya bunlardır yani. E ne olmuş? La havfun aleyhim. Onlar üzerinde korku yoktur. Velahum lahum Bir de üzülmezler. Şimdi üzüntüyle korku ayrı ayrıdır arkadaşlar. Korku nedir? Yani bir şeyi görersin korkarsın. Değil mi? Korkuyu yaşarsın. O korkuyu yaşamazsın sen. Evliyaullah korku yaşamazlar. Nerede? Ne bu dünyada ne o dünyada. Hiç gördün mü bir evliya Allah rızkı korksun? Rızkından korksun? Rızkım gelmez diye imkanı yoktu. Evliyaullah bilir rızkın levh-i mahfuz'da yazılıdır. Sen o kadar alacaksın. Ama Avliyaullah'ın da fıkı var. Tabi önünde oturup zembilden gelmez. O korkuyu yaşamaz. Ama bu dilde kolaydır. Bunu gelip pratikten amele dövmek için bu ne ister? Bu canlı olarak yaşamak lazım. Ve la yazenun, yehzenun Hüzün nedir? Üzüntü korkudan daha azdır. İhtimal var. Hıh insan onun için üzülür. Onu da yaşamaz insan. Evliyaullah bunu da yaşamazlar. Ne korkanlar hakikaten ne de üzülülle. İhtimal bila olsa onun için hakiki mümin Allahu Teala'ya hak teslim olmuştur. Hiçbir şey onun önünde durmaz. Ne rızık, ne tağut, ne çifir, hıh hiçbir şey doğru yolu aldıktan sonra Allah-u Teala'ya hakkıyla belini bağladıktan sonra hiçbir şeyden korkmaz. Benimle allah Teala olsun nedir? Artık kimse bana zerel veremez. İbni Abbas'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vesiyeti. Diyor ki bu ümmet toplansa evvel hu ve ahir hu bu ümmetin herç bu insanoğlu Hepsi toplansa sene bir zarar verse Allah o zararı takdir etmedikçe veremezler. Ya yani sene bir fayda verse Allah onu istemedikçe veremezler. O kadar basit. Demek ki arkadaşlar her şey Rabbimizin elinde olduğu için biz ona dönelim. Ondan sonra biz sebebi alırız. Cerisi Allah elindedir. Allah'la aramızı sağlam tutarım kullardan aramızı he emir olunacak kader sağlam tutarım. Çünkü emir hepsi buradan geliyor. Emir Allahu Teala'dan geldiği için Allah Teala o kura emir verir. Sen bu, bu adamın işini gör. O kadar basit. Ama kapıyı gelip çalmaz. Bu var kitaplarda. Mesela bazı insan oturmuş anlatırlar. Bir tane gelir kapını çalar, diyor al bu parayı seni. Bu çok olmuşsa da, olur da, çok nadir olur. İstisniler kaideyi bozmaz. Kaide nedir? Sen gideceksin, o adamdan isteyeceksin. allah Teala o adama yok dedirtmez. Kalbine ne yapar? Emir vermiş kalbine. Sen bu geldiğinde hemen tık diye verirsin. Bunu hepimiz yaşamışız. Bazen fakir gelip, sana diyor Allah rızası için, yok diyorsun. Kalbin sanki taş oluyor o zaman. Bazen de fakir geliyor, Böyle bakıyorsun ya al al diyorsun. içinden gelip veriyorsun. Demek ki Allah seni verdirtti onu. Senin elinde değil bu. Sen sen zannediyorsun senin elindedir ama senin elinde değil. Asas her şeyi Allah Teala yapıyor. Ama bu evliyaullahın Allah Teala ayetin sonunda ne yapıyor? Sifatlarını da veriyor. Kap, kapılmayın yani e, şeyinize. Hemen biz evliyaullahız. Biz diyebilir miyiz şimdi Evliya Allah'ız? Diyebiliriz niye yok? Bir şartla. Nedir o şart? Ellediine âmanu ve canu yattaqul. İman ettiler, edenlerdir. Olar ki Evliya Allah iman ettiler ve ne yaptılar? Takva. İman burada nedir? İmandır. Tevri. Takva nedir burada? Pratik. Takvanın tanımı ne dedik dersde Allah'ın azabı niye geliyor? Allah Teala zalim mi? Haşa kefe yok. Bize sevdik için azab veriyor. Hayır. Allah Teala haşa ve kefe bu sıfatlardan münezzehtir. E o zaman niye set çekiyoruz? Allah'tan korkuyoruz. Hayır. Ama Allah Teala demiş benim emirlerim var. Buna uyun. Ben size rahmetim. Rahmeten lil alemin. Bunun önünde durun. Azizunuz intikamın. Durmasanız. O zaman takva burda ne için ayetler Yani hem iman et iman et imanın cenei de amel et sen Evliya Allah olursun. Çünkü yoktur böyle bir kitapta e, yazsın Evliya Allah sadece filan insanlardır filan soydan gelendir e, filan dönemde yaşayandır. Hayır Evliya Allah Hazret Adamdan başlıyor dünyanın sonuna kadar. Her çeşet Evliya Allah olabilir. Ha. Bazı zamanda çok olur, bazı zamanda az olur. Bazı mekanda çok olur, bazı mekanda az olur. O ayrı mesele. Ama her şey, her anda Evliya Allah olabilir. Ama evliyaullah olmak için ne lazım? Kriterler. Değil mi? Doğru mu? Kriterler, şartlar yani. O şartlara uyacaksın. Şimdi sen bir şirkete bir Mamul üstürler yani bir mühendis üstürler onun şartları var. Bu diplomayı getireceksin bu bu bu bu, bu filan. Onları getirmesen ne olur? Seni iş almazlar. Gitsen götürsen de seni reddederler. E evliya Allah da öyledir. Bir, iki, üç, dört, beş var. Nelerdir bu la? E, biz işte sabahten dersini yapıyoruz. Bu sıfatlara imanın gereken şeylere uysak biz evliya Allah oluruz Olanın da üzerinde ne dünyada, ne ahirette, ne de berzak hayatında ne yoktur. Ne korku, ne hüzün. Evet, bugün de bu kadar. İnşallah önümüzdeki derste bunu tamamlarız. Ee, şimdi bu üçü, üç imanın üç seviyesinde biz tamamladık. Birincisi imani vacip. olması olmaz iman. Karşıtı dinin mertebesinde İslam'dır. İkincisi, حَقِيْخَةُ iman İmanın hakikati dinde de mertebete iman mertebesidir. Üçüncü, iman kamil dinde de bu nedir? İhsan mertebesidir. Bu üçünü anladık. Bu üçünü anladık. Din, dedik ki biz tabalada cizmiştik, din üç meseleden, yani din üç mertebedir. Üç tane basamaktır. Birincisi, avam için. İçincisi özel. üçüncüsü has. Özelin özeli. Birincisi ne var dedik? İslam. İslam. Burada ne var? Bol bol insanlar var. Bunlar her anda her anda marrazdılar şeytanın neyine? Tuzaklarına. İçinci aşama şeytandan daha uzak alanı büyüç görevi çok. Onların hepsini tak tak tak yere getir, yerine getiriyorlar. En son nedir? Bunlardan eritilmiş en son bu anlattığımız ihsan derecesi. da Allah'a u has adamlarıdır. Buna girdin Allah'ın izniyle şeytan seni işlemez. vermen örnek sahabe-i kiram. Resulullah ne dedi Hazreti Ömer için? Ömer'i dedi şeytan bir vadide göre o bir vadiye kaçıyor. İşte budur. Evliyaullah'a işlemez. Şeytan işlemez. Evet. İnşallah önümüzdeki derste de bu dersi toparlarız. Ee, iman mertebesini Allah izin verirse bitiririz inşallah. Diğer iman meselelerine geçeriz. Velhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil alemin ve salatu ve ala seyyidil mursalin, nebina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi